Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatü vesselam ala rasulina muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Saygı değer dinleyenler Riyaz-ı Salih'in hadis kitabımızın 198. babı olan Sabah namazın sünnetinden sonra sağ tarafı uzanmak Ayşe Radyallahu anhe şöyle diyor Peygamber aleyhisselam sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra gece namazının yorgunluğunu üzülünden atıp sabah namazının farzını dinç bir şekilde kılmak için Bilal kâvmete başlayıncaya kadar sağ tarafına uzanıp yatardı. Yine Ayşe radiyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselam yaslı namazını kıldıktan sonra tan yeri ağarıncaya kadar geçen süre içinde Gece namazına kalkar ve iki rekat da bir selam vererek on rekat namaz kılar. Sonunda bir rekat vitir eklerdi. Daha sonra yatıp uyurdu. Müezzin sabah ezan okuduktan sonra tan yeri ağarmaya başlayınca gelip Peygamber aleyhisselamı uyandırır. O da kalkıp süratli bir şekilde iki rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin tekrar gelip namaza başlanacağını haber verinceye kadar sağ tarafına uzanırdı. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sizden biriniz sabah namazın iki rekat sünnetini kıldıktan sonra farzı zinde bir şekilde kılabilmek için bir süre sağ tarafına uzanıp dinlensin. 199. Bab öğle namazının sünneti. Abdullah bin Ömer radiyallahu an şöyle diyor. Peygamber aleyhisselam ile beraber öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet namazı kıldım. Ayşe radiyallahu anhâden rivayet edildiğine göre peygamber aleyhisselam öğle farzının öncesinde kıldığı dört rekat sünnet namazı hiç terk etmezdi. Yine Ayşe radiyallahu anhâ rivayet ediyor. Peygamber aleyhisselam sabah namazının farzından önce iki rekat sünnet kılardı. Öğle ezan okunduğu zaman öğle namazın farzından önce benim odamda 4 rekat sünnet namaz kılar sonra mescide çıkıp öğle namazının farzını kıldırırdı. Daha sonra eve gelerek 2 rekat sünnet daha kılardı. İkindi namazın öncesinde ve sonrasında sünnet namaz kılmazdı. Akşam namazını kıldırdıktan sonra evime gelerek 2 rekat sünnet kılardı. Yatsı namazın farzını kıldırdıktan sonra yine evime gelerek iki rekat sünnet kılardı. Vitir namazını ise gece namazın sonunda kılardı. Ebu Sufya'nın kızı ve Resulullah Aleyhisselam'ın hanımı Ümmü Habibe Radiyallahu Anh'a'dan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim öğle namazının farzından önce ve sonra dörder rekat sünnet namazı kılmaya devam ederse Allah onu cehenneme haram kılar. Yani büyük günah işlemiş olsa bile onu kafirler gibi ebediyen cehennemde bırakmaz. Abdullah bin Sa'ib radiyallahu rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam güneş tepe noktasından batıya doğru yönelmeye başladıktan sonra öğle namazın farzından önce bazen iki, bazen dört rekat sünnet namaz kılar ve şöyle buyururdu. Bu an dua ve ibadetlerin kabul edilmesi için gök kapılarının açıldığı bir andır. Bu yüzden iyi bir amelimin o anda Allah'ın huzuruna çıkmasını isterim. Ayşe radiyallahu anheden rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam herhangi bir mazeret sebebiyle öğle namazın farzından önce 4 rekat sünnet kılamadığı zaman onu farzdan sonra kılardı. Eğer ikindiye kadar da kılamamışsa İkindinin farzından sonra onu kaza ederdi. 200. Bab 2. Namazının Sünneti Peygamber aleyhisselam 2. namazının farzından önce 2 rekatta bir selam vermek suretiyle 4 rekat sünnet namaz kılardı. İlk 2 rekatın sonunda büyük meleklere ve onların yolunu izleyen mümin ve müslümanlara selam verirdi. Ali bin Ebu Talib radiyallahu anh diyor. Yine Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu, rivayet edilmiştir. İkindi namazının farzından önce dört rekat nafil namaz kılan kimseye Allah rahmetini ihsan etsin. 201. Bab Konu ile ilgili hadisler 201. Bab Akşam namazından önce ve sonra kılınan sünnetler Abdullah Bin Muhaffel radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre peygamber aleyhisselam 3 defa akşamın fazından önce 2 rekat sünnet namazını kılın buyurdu. 3. defasında ise dileyen kimse kılsın dedi. Enes bin Malik radiyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhisselamın önde gelen sahabilerinin akşam vakti ezan okunur okunmaz aceleyle caminin dileklerine doğru durup akşam namazının farzından önce iki rekat sünnet namaz kıldıklarını gördüm. Dileklerin önünde namaza durmaların sebebi namaz esnasında birinin önlerinden geçmesine engel olmaktı. Yine Enes radiyallahu anlatıyor. Peygamber aleyhisselam zamanında güneş batınca akşam namazının farzından önce iki rekat nafile namaz kılardık. Orada bulunanlardan biri Enes'e peki bu namazı peygamber aleyhisselam da kılar mıydı diye soruldu. Enes şöyle cevap verdi hayır onu kıldığımızı görür fakat bize kılın veya kılmayın demezdi. Yine Enes radiyallahu anh anlatıyor biz Medine'de peygamber aleyhisselamın yanındayken müezzin akşam ezanı okur okumaz sahabiler aceleyle dileklere doğru durup iki rekat namaz kılarlardı. Öyle ki yabancı bir meşkte gelirdi de bu iki rekat namazı kılanların çokluğuna bakarak akşam namazının farz kılınmış zannederdi. Yatsı namazından önce ve sonra kılınan sünnetler 202. bab Her ezan ve kâmet arasında namaz vardır. Hadisi şerifi Yine sayıdaya dinleyenler 203. babta cuma namazının son sünneti ile ilgili hadisler bu konuya dair Abdullah bin Ömer radiyallahu Peygamber aleyhisselam ile birlikte Cuma'nın farzından sonra iki rekat sünnet namaz kıldığına okumuştuk. Peygamberimizin Cuma namazından önce sünnet kıldığına veya bunu tavsiye ettiğine dair herhangi bir sahih rivayet yoktur. Bu yüzden Cumhur, İslam alimlerinin çoğunluğu bu yönde fetva vermiştir. Ancak Hanifi alimleri Allah razı olsun Okuyacağımız hadislerden yola çıkarak Cuma namazından önce dört rekat sünnet namazın meşru olduğuna kanaat getirmişlerdir. Ebu Davud sahih bir senete rivayet etmiştir. Abdullah bin Ömer Cuma'dan önce uzun uzun namaz kılardı. Cuma'dan sonra da evinde iki rekat namaz kılar ve Resulullah Aleyhisselam'ın böyle yaptığını söylerdi. Cumhur'a göre bu hadiste geçen Resulullah böyle yapardı sözünden maksat Cumanın öncesi değil sonrası ile ilgilidir. Yani Resulullah Cuma'dan sonra evinde iki rekat namaz kılardı demektir. Zira Peygamberimizin Cuma'dan önce sünnet namaz kılmadığını, o gün camiye gelir gelmez ezan okutup hemen arkasından hutbeye çıktığını belirten çok sayıda sahih hadis bulunmaktadır. İkinci olarak Ahmet bin Hanbel, ve Tirmizi'nin naklettiği diğer bir sahih rivayet şöyledir. Peygamberimiz öğleden önce güneş tepe noktasından batıya doğru kayınca 4 rekat sünnet kılardı. Yine Cumhur'a göre bu hadisteki öğleden önce ifadesinden maksat öğle namazından önce demektir. Zira cuma namazından önce böyle bir namaz kılmadığı zikredilmişti. Şayet Resulullah öğle namazında Olduğu gibi cuma öncesinde de sünnet kılmış olsaydı, böylesine önemli bir namazı sahabenin açık ve net olarak nakletmemesi düşünülemezdi. Cumanın ilk sünneti ile ilgili okumuş olduğumuz bölümler haricinde rivayet edilen hadislerin tamamı zayıf ve uydurmadır. Ancak Peygamberimiz cuma günü zeval vaktinden önce herhangi bir rekat sayısı sizin tahiyyetül mescit ve nafile namazı kılınması konusunda önemle tavsiyede bulunmuş ve ashab-ı kiramın pek çoğu bu namaza devam etmiştir. Cuma'dan sonra kılınacak sünnet namazlarla ilgili hadislere gelince Ebu Hureyla radiyallahu peygamber aleyhisselam şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sizden biriniz cumanın farzını kılınca ardından dört rekat sünnet kılsın. Abdullah bin Ömer radiyallahu rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam Cuma'nın farzından sonra mescitten ayrılıncaya kadar namaz kılmaz. Evine gidip orada iki rekat namaz kılardı. 204. Bab, Sünnet namazları evde kılmak Konu ile ilgili Zeyd bin Sabit radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselam şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ey insanlar! Nafile ve sünnet namazları evinizde kılın. Çünkü farzların dışındaki namazların en güzeli kişinin evinde kıldığı namazdır. Abdullah bin Ömer radiyallahu Peygamber aleyhisselamı şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Namazlarınızın bir kısmını evlerinizde kılında oraları namazdan Kur'an tilavetinden mahrum bırakıp kabirlere çevirmeyin. Cabir bin Abdullah radiyallahu Peygamber aleyhisselamı şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sizden biriniz farz namazını mescidinde kılacağı zaman sünnetleri evinde kılarak o namazından evine de bir pay ayırsın. Ailesinin ve çoluk çocuğunun yanında kılacağı bu namazı sayesinde Allah onun evinde hayır ve bereket yaratacaktır. Ömer bin At'a rivayet ediyor. Tabiun neslinin önde gelen alimlerinden olan hocam Nafi bin Cübeyr, beni Sayy bin Yezid bin Uhdi Nemir radiyallahu anhuma'nın yanına göndererek, Muaviye'nin sahibi namaz kılarken görüp de uyardığı konu hakkında bilgi istedi. Ben de gidip sahibe bunu sordum. Sahib dedi ki, Evet, Muaviye ile birlikte maksure denilen ve Muaviye'nin can güvenliği için, cami içine inşa edilen özel bölmede cuma namazını kıldım. İmam selam verinceye, Olduğum yerde ayağa kalkıp Cuma'nın sünnetini kılmaya başladım. Fakat Muavi hemen kalkıp camiden çıktı. Sonra evine varınca haber göndererek beni yanına çağırdı ve şunları söyledi. Sakın bu yaptığın bir daha yapma. Cuma namazını kıldıktan sonra biriyle konuşmadıkça veya mesciden çıkmadıkça bulunduğun yerde bir başka namaz kılma çünkü peygamber aleyhisselam bize biriyle konuşmadıkça veya mesciden çıkıp eve gitmedikçe farz bir namazın ardından başka bir namaz kılmamamızı tavsiye etti 205. bab vitir namazı Ali radiyallahu anh şöyle diyor vitir namazı farz namazlar gibi kesin olarak emredilmiş bir namaz değildir fakat Peygamber aleyhisselam onu devamlı kılmış ve kılınmasını tavsiye ederek şöyle buyurmuştur. Allah tektir tek olanı sever. O halde ey Kur'an ehli Allah katında derecenizin yükselmeni istiyorsanız vitir namazını kılın. İslam alimlerin çoğunluğu bu ve benzeri hadislerden yola çıkarak vitir namazının sünnet olduğunu söylemiştir. Hanifi mezhebi alimleri ise vitir haktır onu kılmayan bizden değildir onu kılmayan bizden yani bizim yolumuzu izleyen kamil müminlerden değildir hadisine ve başka delillere dayanarak vitrin vacip, farz ile sünnet arasında bir mertebede olduğunu ve onu terk edenin günaha geleceğini söylemişlerdir. Ayşe radiyallahu anh'a anlatıyor, Peygamber aleyhisselam gecenin her vaktinde kalkıp vitrin namazı kılardı. Bazen gecenin ilk saatlerinde, bazen gece yarısı, bazen de gecenin sonuna doğru kılardı. Hayatının son dönemlerinde vitir namazını hep seher vaktinde kılmaya başladı. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhümadan Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Gece kıldığınız namazı en sonunda bir tek rekat namaz kılarak vitir ile sona erdirin. Ebu Said el-Huduri radıyallahu anh'dan Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Vitir namazını tan yeri ağırmadan yani sabah namazın vakti girmeden kılın. Ayşe radiyallahu anlatıyor. Peygamber aleyhisselam önünde Hazreti Ayşe uzanıp yatmış olduğu halde gece namazını kılardı. En son vitir namazını kılacağı zaman Ayşe'yi uyandırır. O da vitiri kılardı. Müslümin bir başka rivayeti şöyledir. Peygamber aleyhisselam gece namazını kılarken geriye sadece vitir kalınca ey Ayşe kalk vitir namazını kıl diye seslenirdi. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Vitir namazını sabah namazın vakti gelinceye kadar geciktirmeyin. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Gecenin sonuna doğru namaza kalkamayacağından endişe eden vitir namazını yastıdan hemen sonra Gecenin ilk saatlerinde kılsın Uyanabileceğine güvenen Kimse de vitir namazını Gecenin sonunda kılsın Çünkü gecenin sonunda kılınan namazda Melekler de hazır bulunurlar ki Bu elbette Daha faziletlidir Evet saygı değer dinleyenler Bir sonraki programda İnşallah görüşmek üzere Esselamu Aleykum ve Rahmetullah